Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Size bu sefer e, Torosların çok şirin bir beldesinden sesleniyorum. Akseki'nin kuzeyinde ve mübarek bir belde olan Seydişehir civarında bir şirin e, kasaba. E, bizi buraya bazı e, merasimler için çağırdılar. Burada Fatih Sultan Muhammed Han zamanında yaşamış. Efendim, Sarı Şeyh Hüseyin Efendi isminde bir mübarek saat e, bir gazi ve şehit var onun hatırasına beldenin e, Kadir Bilir ahalisi Efendim, her sene merasimler yapıyor bu merasimler münasebetiyle bu güzel beldedeyiz e, bu arada size bu güzellikleri biraz anlatmak istiyorum Torosların güzellikleri tariflere sığmaz Efendim, İstanbul'daki Ankara'daki kardeşlerimize e, tavsiye ederim bu güzel yerleri görmelerini her taraf yemyeşil çam ormanları muhteşem heybetli Efendim, dağlarla çevrili çok güzel bir beldedeyiz. E, bu beldenin ahalisi ecdadının e, örfünü, adetini devam ettirmek için bu merasimi yapıyor. Ve e, o Hüseyin Şeyh'in e, Sarı Şeyh Hüseyin Efendi'nin e, kabrini yaptırmışlar. E, çok güzel, yüksek bir tepe. Üç tarafı son derece derin efendim böyle e, muhteşem bir manzara. Efendim bir tarafı dağ yaslanmış durumda, balkon gibi. Orada e, kapalı alan meydana getirmişler, gölgeli bir alan. E, orada e, hayır yapıyorlar. Efendim etli e, bulgur pilavı ayran dağıtıyorlar ve e, Kur'an-ı Kerim yarışması yapıyorlar. Bizi de bu münasebetle çağırmışlardı Bize seve seve geldik çünkü bizim amaçlarımızdan birisi yaptığımız çalışmalardaki amaçlardan bir tanesi sevgili dinleyiciler halkımızın mefahirini yani iftar ettiği eski mazisine ait güzellikleri değerleri hatırlaması ve yaşatması ve bunları geliştirmesi. Ee, Bursa'da Tahir Efendi'nin e, eski Bursa mebusu ve çok büyük bir kıymetli eser yazmış Osmanlı müellifler diye. Efendim, onun e, kitabının ön sözünde bir söz e, kafama nakş olmuştur daima. Onu dünkü e, merasimde buradakilere de söyledim memnun oldular. Kadir bilen milletlerin içinden Kadir'i bilinecek insanlar yetişir diye. E, tabii gençler e, karşılarında numune insan görmeli. Ee, özeneceği, onun gibi olmayı isteyecek insanlar görmeli. Biz de onlara e, öyle insanları tanıtmalıyız. O bakımdan e, belde ahalisini e, tebrik ediyorum. E, yöneticilerini tebrik ediyorum. Böyle güzel bir e, işi kültür bakımından önemli bir işi yapıyorlar. Kültürümüze güzel bir hizmet. Bu bizim kendi amaçlarımız içinde, vakıflarımızın amaçları içinde olduğu için biz de severek koşarak geldik. Hem o mübarek zatı hatırlatmış oluyorlar hem hayır yapmış oluyorlar. Hem de efendim bu şenlikler günden güne devam ediyor. Yani bir günde bitmiyor. Perşembe günü bir e, takım faaliyetler, efendim merasimler Dün Kur'an-ı Kerim yarışması vardı. Bugün mevlit var. Yarın efendim e, silah talimleri, e, nişan atımları olacak. Efendim sembolik e, düğün, ananevi kıyafetlerle düğün yapılacak diye bildiriyorlar. Tavsiye ederim bu günleri unutmayın. Bu eski büyükleri anmanın e, değeriyle ilgili bir hadis-i şerif okumak istiyorum size. Eddeylemi Hüsnedül Firdez kitabında e, Muazib Nicebel radıyallahu anh'ten rivayet etmiş ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz şöyle buyuruyorlar: Zikrül Embiyyayı ibadetün. Peygamberlerin zikredilmesi, anılması, hatıralarının efendim dile getirilmesi, anlatılması ibadettir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de kıssalar var, eski ümmetlerin başına gelmiş olan olayları, ibretli olayları bize anlatan efendim ayetik kerimeler var. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi nasıl? Efendim davranmış. Nuh aleyhisselam onları gece gündüz nasıl Cenab-ı Hakk'ın yoluna davet etmiş. Efendim İbrahim aleyhisselam Nemrut'la nasıl mücadele etmiş? Kavmini nasıl Allah'ın birliğini kabul etmeye ve ona ibadet etmeye çağırmış? Musa aleyhisselam Harun aleyhisselam nasıl Firavun'un tanrılık iddiası karşısına çıkarak efendim Allah'a yönelmeyi anlatmış? Tabii e, her peygamberin hayatı ibretlerle doludur. Çok önemlidir. Onların mücadelesi tevhid mücadelesidir. Ee, peygamberlerin böyle anılması ibadettir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifindeki birinci cümlesi böyle. Daha bu öbür cümle cümleler devam edecek. Tabi hemen bunun e, neticesini kendi kendimize e, düşünelim. Bu hadisi şerifin bu cümlesinin sonucu nedir? Biz kendimize hanımlarımıza, ailemize, çoluk çocuğumuza peygamberleri tanıtacağız. Peygamberlerin hayatlarını anlatacağız ve onların nasıl mücadeleler yaptıklarını, nasıl insanları fazilet mücadelesi yaptıklarını, insanları hakka, hayra nasıl çağırdıklarını anlatacağız, öğreteceğiz. Gençlerimiz bilecek, herkes bilecek. Ve tabi o peygamberlerin yolunda yürümeye çalışacak bütün müminler. Ee, devam ediyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o hadisin şerifinde efendimiz ü salihine ile ü zünub. Peygamberler anılırsa ibadet oluyor. Çok sevaplı bir şey anlayacağız Salih kimselerin anılması hatıralarının yad edilmesi ihya edilmesi, tanıtılması anlatılması. Bu da günahlara kefarettir. Yani insanın, ananların günahlarının affedilmesine vesile olur. Biliyorsunuz bir başka e, mübarek sözce de e, salihlerin anıldığı yere rahmet ilahi iner. Yani rahmet kaplar, oraya rahmet iner, oranın insanları rahmete mazhar olur demek. Demek ki e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizleri salih kimselerin hayatlarını e, dinlemek, anlatmakla da efendim, meşgul olmaya davet ediyor. Niçin? Çünkü onlar Allah'ın sevgili kullarıdır, itaatli kullarıdır, Allah'ın emirlerini tutuyorlar. Bu hususta fedakarlıklar yapıyorlar, kuvvetli azim gösteriyorlar, iradelerinin gücünü görüyoruz, ibadete bağlılıklarını görüyoruz. O salih kimselerin hayatları, sözleri bizim için çok kıymetli bilgi kaynağı oluyor ve onları dinlediğimiz zaman bak, Allah'ın ne kulları varmış. Ne kadar güzel ibadet eylemişler. Biz de salih kul olmaya çalışalım. Biz de efendim e, onlar gibi gayretli olalım. Biz de günahlardan kaçınmakta onlar kadar efendim böyle azimli davranalım. Sevaplı işleri yapmakta e, böyle gece gündüz Cenabı Mevla'ya ibadet etmekte gayretli olalım diye efendim içimizde tabii duygular hasıl olacak. Ve böylece hem geçmiş günahlarımız silinecek hem de ileriye dönük olarak iyi işler yapmaya kendimizi efendim hazırlamış gönül bakımından, ruh bakımından, azim ve irade bakımından hazırlamış olacağız. Bu çok güzel bir şey. İnsanın istikbale dönük güzel şeyler kurması, efendim güzel şeylere niyet etmesi çok güzeldir. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Müminin niyeti çoktur, geniştir, emelleri, arzuları boldur. Ama hepsini yapamayabilir. Fakat hiç olmazsa o güzel şeyleri istemek güzel bir şey. O bakımdan salihlerin de hayatlarını okumalıyız. Biliyorsunuz rahmetli hocamız Mehmet Said Efendi Hazretleri neşriyatları arasında... E, yayınladığı kitaplar arasında ilk yayınladığı Tezkiretül Evliya kitabıydı. Tezkire de yine bu zikir kelimesiyle ilgili hatırlatmak demek. Zikir hatırlama hatırlama demek. Tezkire hatırlatmak demek. Tezkiretül Evliya velilerin hayatlarını anlatan, hatırlatan kitap ismi olmuş oluyor. Ee, şey e, İran'ın meşhur sufi yazar ve şairlerinden Feridüddin Attar kaleme almış. Türkiye'de çok defalar muhtelif e, mütercimler tarafından asır asır çeşitli zamanlarda, çeşitli dil yapılarında tercüme edilmiş. Ben bunlardan bir tanesi üzerinde çok tarihi değeri olan bir tanesi üzerinde Budapest'den Nürnse getirttim. E, çalışıp neşer etmek istiyorum. Çok tatlı bir dili var ama hocamız bu işi ilk önce Türkiye'deki mevcut bazı nisalardan faydalanarak yayınlamıştı. Tabi e, ihvanımız, kardeşlerimiz orada e, Salihlerin Evliya Allah'ın hayatlarını okudukça çok lezzet duyuyorlardı. Çok sevilen, zevli okunan bir kitap, e, Tezkiretül Evliya kitabı. Demek ki bu salihlerin anıldığı yer e, yere rahmet iner ve salihlerin anılışı günahlara kefaret olur. Hadis şerifinin bu cümlesini e, biz de aynı şekilde uygulamaya çalışmalıyız. Efendim salihleri tanıma, tanıtma çalışmalıyız. Çocuklarımıza öğretmeliyiz. Bak eski ümmet, e, devirlerden efendim eski ümmetlerden ve bizim ümmetimizden nice mübarek insanlar geçmiş diyerek mesela düşünün İbrahim İbn Ethem Hazretleri saltanatını, sarayını, tacını, tahtını bırakıp Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için hayatında çok büyük bir değişiklik yapıyor. Bunun gibi, efendim mesela öyle kimseler var ki e, dağda yol kesip geçkiyalık yapıyormuş ama sonra bir yerde bir efendim Bismillah yazısı görüyor, bu Bismillah'tır, mübarek'tir diye temizliyor çamurlarını, kaldırıyor, öpüp başına koyuyor filan. O gece sen bizim ismimize hürmet ededin biz de seni efendim günahlardan kurtaracağız diye rüya görüyor. Ondan sonra çok mübarek bir kul oluyor. Yani eşkıyalıktan, efendim, anarşistlikten, yol kesicilikten efendim Allah'ın sevgili kulu, evliyalı, efendim dönmüş oluyor. Tabii bu gibi şeyler bunların bilinmesi çok önemli. Bir de ben şunu eee vaazlarımda, çalışmalarımda, konuşmalarımda gördüm. İnsanlara mücerret şeyleri anlattığınız zaman anlamaları zor oluyor da müşahhas şeyler misaller verirseniz, anlatırsanız, olaylar anlatırsanız, kişileri anlatırsanız, onlar sözünüzü o zaman daha kolay anlıyorlar. Hiç unutmuyorum bir Kur'an kursunda benden konuşmam istenmişti. Ben de Kur'an kursu öğrencilerine, efendim bir saat kadar konuştum, efendim işte Kur'anla ilgili sözler söyledim, e, yaptıkları çalışmaların çok iyi olduğunu anlattım. Arada bir de efendim böyle hatırlarında kalsın diye bilgiler. Bir fıkra bir menkabe yani böyle bir olay anlattım. Ertesi gün e, sordum yoklama yaptım. Çocuklar her şeyi unutmuşlar. Sadece anlattığım olayı menkabeyi hatırlıyorlar. Hikayeyi hatırlıyorlar. Ötekiler unutulmuş. Demek ki böyle salihlerin hikayeleri verilerin hikayeleri e, öğretim bakımından pedagoji diyorlar ya Efendim, öğretim bakımından, çocukların eğitimi, öğretimi bakımından da önemli. Çünkü misali anlaması kolay ama soyut fikirleri, kavramları anlaması insanların daha zordur. Onun için Kur'an-ı Kerim'de misalle anlatma ...usulünü kullanır. O metodu e, kullanır. Peygamber Efendimiz de hadis-i şeriflerde kullanır. Sonra devam buyuruyor... ...Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde... ...nelerin anılması gerektiğini... ...anlattığı bu hadis-i şerifinde... ...üçüncü cümle... ...ve zikrül mevti sadakatün... ...ölümün de hatırlanması... ...ölümün anılması da sadakadır buyuruyor... ...Peygamber Efendimiz. Bunu da... E, ...zikretmek, hatırlamak... ...yad etmek lazım. Biliyorsunuz... ...insan parasına ayırıyor... Fukaraya götürüp veriyor, günlünü alıyor, sevindiriyor, ihtiyacını görüyor onun. Buna sadaka diyoruz Allah rızası için yaptığı masrafa. İşte e, sevap kazanıyor para vererek sadaka verdiği için, hayır yaptığı için sevap kazanıyor insan. Ama durduğu yerden ölümü düşündüğü zaman da bu da sadaka oluyor. Bundan da e, sevap kazanıyor insan. Evet ölüm düşüncesi çok tatlı bir şey değil ama tatlı da olsa tatsız da olsa ölüm herkesin başında uyudun, uyanamadın olacak dediği gibi şairin bir gün muhakkak herkesin başına gelecek. O halde ölüm gelmeden evvel Ölüm gelirse neler yapmak yapmak lazım, onu bilmek lazım. Ölümden sonrasını şimdiden düşünüp ölümden sonrası için tedbirler almak lazım. Ölümden sonra kabir hayatı var, kabirden sonra ahiret var. Ahirette mahkeme-i kübra var. Mahkeme-i kübranın sonunda cennete gitmek var başarıp yani işleri Allah'ın sevdiği kul durumda olduğu anlaşılınca cennete gitmesi mümkün bir de günahkar olduğu için cehenneme gitmek tehlikesi var insanlar için demek ki bunları şimdiden düşünüp tedbirini alması lazım ölmeden evvel sanki ölmüş gibi o tarafa doğru şöyle bir hayalinden efendim aklını gezdirip seyahat edip onlar öyle olacağına göre ben onlar olmadan önce tedbir alayım diye insanın Efendim uyanmasına sebep olduğundan e, ölüm düşüncesi de çok sevaptır ve faydalıdır. Ve insanı kötülüklerden alıkoyan, iyilikleri yapmaya e, şevklendiren bir şeydir ölümü düşünmek. Ölüp gireceğim, bari paramın bir kısmını ayırayım da şurada bir hatıra olsun, bir çeşme yaptırayım da gelen geçen işsin bana dua etsin. Bir köprü yaptırayım da buradan geçtikçe bana dua etsinler, cami yaptırayım da içinde namaz kılsınlar diye. Hayırları insan için yapıyor? Efendim böyle e, sadaka cariye olsun diye öldükten sonra defteri amali kapanmasın, e, sevap kazanması devam etsin diye yapıyor. Onun için ölümün anılmasını da sadaka diye bildiriyor peygamber Efendimiz tavsiye buyuruyor. Ne oldu şimdiye kadar? Üç tane şey oldu. Efendim bir peygamberleri anmak, hatırlamak ibadettir. İki salihleri anmak, hatırlamak günahlara kefarettir. Üç ölümü anıt, anmak Efendim sadakadır. Tabii ölümü de anacağız. Biz e, dervişler olarak ölümü ne zaman anıyoruz? E, zikre oturduğumuz zaman rabıta mevt yaparak anıyoruz. Demek ki dervişlerin rabıta mevt yapması peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu tavsiyesini uygulama olduğundan, sünneti seniye uygundur ve faydalı bir şeydir diye tabii bu arada o da hatırımıza geliyor. Ve zikrın navi minel cihat. Devam buyuruyor Peygamber Efendimiz Hadis Şerifinin içinde cehennemi anmak hatırlamak o da cihattan bir çeşit sayılır cihat gibidir biliyorsunuz cihat zor bir iş efendim insan e, hazırlığını yapıyor okunu efendim silahını e, tabi devre hazırlıyor yola çıkıyor askeri harekatın Bin bir türlü meşakkatli tehlikeleri var. Efendim savaşa giriyor, savaşın bin bir türlü tehlikesi var. Yaralanmak olabilir. Ağzadanın bazısı, e, efendim mesela bir bomba patlar, bacağını alır götürür. Efendim e, şehit olmak mümkün. Cihad zor bir olay, efendim. E, ama yapılması da lazım görüyoruz. Cihadı yapmadığınız zaman düşmanlar istila ediyor. İşte Balkanların durumunu görüyorsunuz. İşte efendim dünyadaki diğer İslam ülkelerinin hali pür, pür melalini görüyorsunuz. Yani e, mutlaka düşmanlar var. İnsana efendim kasteden veya Afrika'da en son bu Efendim, orada Afrika'da bir takım şeyler, bir kampı bastılar, bir takım düşman e, kabileler. Ötekisinin bütün çoluk çocuğunu, karısını efendim kampta katliam eylediler. Sonra orada ihtilal oldu. Demek ki hazırlıklı olmayınca düşman saldırabiliyor. Onun için e, Osmanlı şairlerinden birisi buyurmuş, e, güzel bir söz, hazır ol cenge eğer ister isen sulh salah. Yani... ...sul içinde yaşamak istiyorsan savaşa, cihada hazırlıklı ol. Onun için e, bizim de savaşa hazırlıklı olmamız lazım. E, her türlü tedbiri almamız lazım. Ben biraz da böyle vaazlarda bunları anlatıyorum. Malum bir insanın kılıcı belinde kuşanmış iken kıldığı namaz... ...efendim kılıçsız, silahsız kıldığı namazdan 700 kat daha sevaplı... E şimdi kılıç yerine tabi tabanca taşınıyor. Daha başka silahlar taşınıyor. Demek ki polisler, askerler efendim bu namazı kılarken 700 misli sevap alıyorlar. Çünkü insanları koruyorlar. Çünkü efendim düşmanın ordumuz var diye korktuğu için saldırması engelleniyor. Yoksa efendim ne Yunan dururdu ne Bulgar dururdu şimdiye üstümüze çoktan saldırırlardı. Demek ki cihat önemli. Cehennemi düşünmek cihat gibidir. O da cihattan bir çeşit sayılıyor. Cehennem de tabii korkunç bir şey. Efendim cihat gibi korkunç. Cehennemi düşündüğü zaman sanki cihat yapmış gibi insan sevap kazanıyor. Tabii bunun da faydası çok. Cehennemin korkunçluğunu Ayet-i Kerimeler anlatıyor. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Ee, mesela cehennemin zakkumunu yiyecekler ee, e, cehennemdeki insanlar. Eğer o cehennemin zakkumundan bir damla dünyanın okyanuslarına damlasaydı hepsini zehir gibi acı yeterdi. Bunu sabah akşam yiyen bir insanın ne kadar ızdırap çekeceğini düşünün diye bildiriyor mesela hadisi şerifte. E, cehennemi düşünmek, cehennemin azaplarını bilmek insanı İyi insan olmaya sevk ettiği için o da önemli. Ve zikrül kabri yukarrikum minel cenne ölümü düşün e, e, kabris, ka kabrini insanın gömüldüğü mezarını düşünmesi bu da insanı cennete yaklaştırır. Bunun da olması lazım. Bir gün gelip şu kara toprağın altına gireceğim diye insanın düşünmesi lazım. Biliyorsunuz e, Arap şairlerinden birisi e, güzel bir şiir yazmış ve kabri sandıkul amel Kabir, kabir insanın amel sandığı gibidir. Yani nasıl gelin kızın efendim, bir sandığı vardır, oyaları, işleri yapar ve sandığına doldurur, çeyizi olur. Sonra evlendiği zaman evini onlarla süsler. Ee, i̇nsanın da kabri böyle bir çeyiz sandığı gibidir. Dünyada işledikleri kabrinde gelecek, yanında yoldaş olacak. Olduğu için efendim, e, sandık gibi söylemiş e, şair, tabi biz de kabri düşünürsek kabre e, efendim e, sevap göndermeyi amali salih'a göndermeyi efendim gayret ederiz. Efendim kabir karanlık, nurlanması için zikir yapalım. Efendim e, kabirde amellerim, e, sadakam yoldaş olsun diye sadaka vereyim diye insan tedbirini alır. Böylece kabri düşünmek insanı cennete yaklaştırır. E, rezk kıyameti Yüveyi döküm minenler, efendim kıyameti düşünmekte, hatırlamak, yad etmekte, sizi cehennemden uzaklaştırır diyor. Evet, kıyamette çok dehşetli olayların olacağı, efendim bir devre, e, kıyamet kopması, korkunç bir şeyler olacak. İşte onları düşünüp, onların karşısında insanın şimdiden tedbir alması önemli. Tabii şimdi duyuyorsunuzdur, ahir zamandayız deniliyor. Kıyametin alametleri Eşrat-ı Sa'a belirdi deniliyor. İşte Mehdi çıktı, çıkacak filan diye bazı müminler Mehdi'yi bekleme durumuna girdiler, efendim konuşuyorlar. Tabii bir şeyi ben onlara daima hatırlatıyordum. İnsan kendisi öldü mü onun kıyameti kopmuş demektir. Yani ona başka kıyamet yok. İnsanın kendisinin şahsen ölmesi onun şahsi kıyametidir. Bir de kainatın e, umumu kıyameti var. O ayrı. Ama insan öldü mü onun şahsi kıyametidir. İnsan e, ölüme hazırlanmalı. Yani o kıyamete ölümüne hazırlanmalı. Kıyameti de çocuk çocuğumuza anlatmalıyız. Oturtmalıyız. Oturun bakalım. Bugün Kıyametle ilgili hadis-i şerifleri okuyacağız diye. Efendim kıyametle neler olacağını çocuklar bilmeli. Bu da insanı cehennemden uzaklaştırır hakikaten. E, günahları yapmamaya sevk eder. Cehennemden uzaklaştırır. Bunları buyurmuş Peygamber Efendimiz hatırlanacak şeyler arasında ama hadis-i şerifi devam ediyor. Onları da efendim okuyalım. Ve eftarül ibadeti terkül hiyel. Efendim ibadetin en üstünü hileleri terk etmektir. Biliyorsunuz insanlar e, bir şeyi yapmakta zorlandığı zaman çare ararlar. Acaba onu öyle yapmasam da şöyle yapsam ama bunu böyle yapmayı da kılıfına nasıl uydurabilirim diye düşünürler. Efendim, tabi bu ibadetlerde de e, böyle kılıfına uydurarak ibadetten kaçınmak, yani halk tabiriyle kaytarmak falan gibi durumlar iyi değil. İbadeti insan Allah Rızası için fedakarca, candan, istekli olarak isteyerek seve seve yapmalı böyle e, ibadetin üstünü hileleri, çareleri terk etmektir. Efendim, canı gönülden seve seve ibadeti yapmaktır. Böyle Sülmalil alim, Resül malil alim demiş, resul mal sermaye demek. Yani mal kelimesini eleştirmi kullanmış burada. Alimin sermayesi, e, yani tüccarın sermayesi var onunla ticaret yapıyor. Alimin sermayesi nedir? Alimin sermayesi de kibri terk etmesidir. Çünkü efendim alim kibirli olursa manevi bakımdan derecesini düşürür. Allah'ın sevmediği bir insan durumuna gelir. Allah kibri sevmiyor. İnsanın uğrulanmasını, kibirlenmesini, büyüklenmesini, başkasına tepeden bakmasını sevmiyor. Mütevazı olmayı seviyor. Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete girmeyecek diye Efendimiz'in bir e, tehditli e, hadisi şerifi var. Onun için kibri Efendim insanlar gönüllerinden söküp atmalıdır. Kibir tabii yöneticilerde olabilir. Bakanım efendim başbakanım veyahut efendim reis cumhuru cumhur veyahut efendim askerlerde olabilir. Ben efendim başkomutanım vesaire filan diye. Veyahut efendim alimlerde olur. Ben biliyorum halk bilmiyor. Ben onlardan üstünüm diye. Bunlar tabii doğru değil. Bu kibri atması lazım. Alimin mütevazı bir kimse olması lazım. Alemin ana sermenisi budur. Yoksa efendim kibirli oldu mu ilminden manevi fayda görmez. Allah ona sevap vermez. Hadis-i şerif devam ediyor. Başka konuları cümleler halinde eklemiş Efendimiz. Ve semenül cenne, cennetin bedeli, girişi, cennete girişin ücreti efendim duhuliye derlerdi. Eskiden bir yere giriş için ödenen paraya. Cennetin duhuliyesi terkül hased. Ee, kıskançlığı terk etmektir. Ee, yani kıskanç cennete giremeyecek kıskançları terk ederse cennete girme mümkün olacak onun için mümin mümini kıskanmamalı elindeki nimeti zevalini istememeli efendim e, ve Allah daha çok versin Allah mübarek olsun demeli gözü tok olmalı haset etmemeli Terki haset efendim cennetin bedelidir tabi efendim iki şeye gıpta edilebilir Birisi, peygamber efendimiz öyle buyuruyor, efendim hadis-i iki şeye gıpta edilebilir, haset edilebilir. Bir, Allah bir kimseye ilim vermiş, o da ilmini anlatıyor etrafa, ışık saçıyor, insanları doğru yola çekiyor, böyle bir kimseye imrenli, ah ben de böyle alim olsaydım, ben de böyle hayırlı işler yapsaydım diye, efendim ona haset. Tabi biz bu çeşit e, olumlu hasede, efendim, e, makbul hasede, gıpta diyoruz. Alime gıpta edilir. Bir, iki, hayırsever zengine gıpta edilir. Yani falanca adam bak ne kadar hayırlar yaptı. Beldemizi hayırla doldurdu. Parasına hayra sarf ediyor. Ah, benim de param olsaydı ben de hayır yapsaydım. İşte ona haset. Bu da makbul bir haset. Yani e, olumlu bir haset. Buna da gıpta diyoruz. Zengine de gıpta edilebilir. Hayırsever zengine gıpta edilir. İlmini başkasına anlatan alime gıpta edilir ama başka şekillerde efendim şeye e, efendim başkasının elindeki nimete göz dikilmez, haset edilmez, kıskanılmaz. Bu haset duygusu kötü bir duygudur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki innel hasedeye külül hasenat kemate külül narul khatab. E, e, ateşin e, odunları yakıp kül ettiği, bitirdiği gibi Haset de insanın, hasetçi insanın başka yerlerde, başka sebeplerle yapmış olduğu güzel ibadetlerin sevaplarını da yok eder. Efendim hasenatına kül eder. Yani hasetçi insanın öteki taraftaki hasenatı da zarar görür, elinden çıkar, kül olur, yanar gider, gider diye bildiriyor. Onun için müminin gönlünde başkasına karşı, efendim, başka nimet sahiplerine karşı haset olmamalı. Eh, Allah vermiş, mübarek olsun demeli. Biliyorsunuz, toplumlarda toplum tabakaları arasındaki hasetlerden çok büyük toplum sınıf çatışmaları meydana geliyor. Biliyorsunuz Avrupa'da efendim kapitalist insanlar fakirlere karşı merhametsiz olduğundan, e, fakirler de zenginlere karşı hasetçi ve düşman olduğundan büyük çatışmalar meydana geldi. Hatta e, iktisadi düzenler değişti. Efendim komünizm düzeni diye bir düzen uygulandı bazı e, dünya ülkelerinde ama o da bir çare getiremedi çünkü işin temeli de insanların birbirlerini sevmesi, merhamet etmesi, haset etmemesi güzel duygularla birbirlerine bakması e, bulunuyor bu olmayınca dini bakımdan bunlar sağlanmayınca insanlar birbirlerine ne yapsan zulmediyorlar birbirlerinin hakkını ne türlü tedbir alsan çiğniyorlar bu sefer komüniz komünist ülkelerde de, komünizmin uygulandığı ülkelerde de, particiler yüksek bir sınıfı meydana getirdi. Bu adam parti, partidendir, partizandır deyince, ötekileri astı kesti, türlü haksızlıklar yaptı. O partizanlar e, lüks arabalarda, lüks yerlerde gezdiler. Çok büyük paralarla, şeylerle yaşadılar. Öbür tarafta işçi sınıfı gene patronların zamanındaki gibi mağdur olduğu hakkını alamadı. Bütün bunlar tabi insanlar imanlı olmadığı zaman her türlü tedbirin işe yaramadığını gösteriyor. İslam'da böyle değil. İslam'da zengine de fakire de Allah güzel duyguları emrediyor. Peygamber Efendimiz güzel ahlakı öğretiyor. Zengin parasını Allah yoluna saçıyor. Sarf ediyor, sevap kazanıyor. Fakir de haset etmiyor. Allah'ın verdiğine kanaat ediyor. Kimsenin elindeki nimete göz dikmiyor. Ben bunu yıkarım, yakarım efendim demiyor. Mesela Mercedes, şu kadar para, önce ceyir yakılıyor, bir malatov kofteyle atılıyor, efendim koca bir efendim mobilya mağazası cehir cehir yanıyor, e, efendim nedir bunlar tabii e, İslami terbiyenin insanlara öğretilmemesinin acı sonuçlarıdır. Ve e, hadisi şerifin e, son cümlesine geliyoruz. Bu da tabii bizim için bir bakıma müjde. En neda metüminiz dünup. E, ettevbetüs sadıka buyurmuş peygamber efendimiz yani işlenmiş günahlardan duyulan e, e, pişmanlık nedamet iş acısı eyvah ben o günahları işlemiştim maalesef niye işledim ne kadar pişmanım ne kadar perişanım keşke işlemeseydim diye pişmanlık duymak günahlardan e, ettevbetüs sadıka biliyorsunuz e, bu e, Arapçada e, bir takım kaideler vardır e, efendim e, isim cümlesinde müpteda haber meselesi vardır efendim e, müpteda yani birinci cümle yani özne efendim marife olur e, yüklem nekire olur yani birisi efendim eliflamlı olur öteki de tenvinli olur fakat burada öyle demiyor ennedametümine <gülüyor> zünub efendim günahlardan pişmanlık duymak e, tevbetün sadıkatün demiyor e, tevbetün sadıkat diyor burada tabi manada bir incelik var yani tam hakiki tevbe budur yani insanın içinden işlediği günahlara pişmanlık duygusu doğmuş efendim onu cayır cayır yapıyorsa üzüyorsa niye ben bu günahları işledim diye nedamet duyuyorsa insan, işte hakiki tevbe budur demek yani çünkü duyguya dayanıyor sağlam bir efendim e, iç acısına duyguya dayanıyor dille değil. Hazreti Ali Efendimiz radiyallahu anh biliyorsunuz küfe mescidine girmiş, elinde tesbih birisi kenarda estağfurullah diyormuş. Ee, ona seslenmiş demiş ki, ya mübarek böyle sadece dil ile estağfurullah demek yalancıların tevbesidir. Tabi yani sözle söyleyip de içinden insan yine ben onu yaparım derse pişmanlık duymazsa o gerçek tevbe olmuyor. Asıl temel insanın içinden yaptığı günahı sevmemesi pişman olması, ona içinin yanması, onu yapmama efendim, niyet etmesi önemli olan budur. Onun için et-tevbetü sadıka demiş yani. E, haberi el, marife getirmek suretiyle bunun çok önemli olduğunu beyan etmiş oluyor Peygamber Efendimiz. Hakiki tevbe budur diye. allah Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Günahlarımız varsa e, ki vardır, beşer şaşar derler. Hatasız kul olmaz derler. allah e, e, onları düşünüp onlardan pişmanlık nedamet duyarak hakiki tevbeyi yakalamayı cümlemize nasip eylesin işte böyle bu hadis-i şerifte peygamber efendimizin bize işaret buyurduğu güzel e, çalışmalarda yapalım peygamberlerin hayatlarını okuyalım okutalım çocuklarımıza öğretelim salih insanların evliya Allah'ın hayatını okutalım efendim ölümü e, hatırlayalım hatırlatalım analım Efendim cehennemi e, anlatalım. Efendim e, kabri düşünelim. Efendim kıyametin kovacağını hatırımızdan çıkartmayalım. Bunların hepsi önemli şeyler. Bunlar üzerinde tefekkür ve bunları anlatmak önemli. Çocuk çocuğumuzla toplandığımız zaman şöyle akşamları ne konuşacağız? Tabii şimdi artık böyle bir mesele kalmadı. Herkes televizyonun karşısında vaktinin nasıl geçtiğini bilemiyor. Onun için ben televizyona biraz da televizyon diyorum. Yani telef makinesi, insanın zamanı telef olup gidiyor. Böyle güzel şeyleri düşünmeye, anlamaya, anlatmaya, çocuk çocukla müzakere etmeye vakit kalmıyor. Bir şey dikkatimi çekmişti bu Amerikalıların reisi Cumhur Kennedy'nin ailesini hayatını efendim anlatan kitabı okuduğum zaman. Babası mutlaka çocuklarının akşam yemeğinde masanın etrafında hazır olmasını istermiş. Bütün kenediler baba ile beraber masaya otururlarmış. O masa adeta bir böyle politika masası gibi her şeyin konuşulduğu bir masa olurmuş. Yani bir taraftan yemek yiyorlar bir taraftan da baba sorular soruyor çocuklar cevap veriyor. O cevabı öbür çocuk başka bir fikir katıyor. Böylece çocukları yani fikir cümlesi diyelim fikir idmanı diyelim tefekküre alıştırıyor. Hakikaten de çocukların hepsi meşhur kimseler oldular. E biz de akşamları şöyle evde oturduğumuz zaman biraz şöyle kendimiz gündemi tespit edelim. Yani hep bizi böyle televizyon sürüklemesin. Efendim, kendimiz gündemi tespit edelim. Bugün peygamberlerden filancanın hayatını anacağız diyelim, sevap kazanalım. Salihlerden, Evliya Allah'tan filanca kimmiş efendim görelim, hadi bakalım diye çoluk çocuk onu anlatalım. Bazen ölümü yad edelim, bazen e, cehennemden bahsedelim, bazen kabri anlatalım, bazen kıyameti. Böylece e, çocuklarda iman duygusu geliştir. Biliyorsunuz imanın en kuvvetli rüknü, yani en Sağlam, temel direği ahiret inancıdır. İnsanı insan yapan, insanı faydalı insan haline getiren, hayırları, hasenatı yaptıran ahiret duygusudur. Ahiret duygusu, ahirete iman olmadı mı, efendim, nasıl olsa her şey bu dünyada olup bitiyor diyen insanların hiç kıymeti yok. Onlar her türlü kötülüğü yaparlar. Ahirette hesap fikri olmayan insanlar her türlü efendim, cürmü işlemekten kaçınmazlar. Ahiret imanı çok önemli bir imandır. Allah Teala hazretleri bizi e, Müslüman olarak yaşama muvaffak eylesin. Evimizde de İslamca bir yaşam, İslamca bir düzen kurmayı nasip eylesin. Çocuk çocuğumuzla böyle efendim sohbetlerin gündemlerini, efendim muhtevalarını, içeriklerini kendimiz tespit edelim. Güzel şeyler konuşalım. Güzel duyguları çocuklarımıza aşılamış olalım. Çocuğumuz bizden sonra da bizim e, teftişimiz kontrolümüz olmadan da efendim yalnız başına olduğu yerde de iyi şeyler yapsın kötü şeyler yapmasın kendini tutabilsin azmi iradesi kuvvetlenmiş olsun şahsiyeti teşekkür etmiş olsun zevkleri teşekkür etmiş olsun. Böyle sapasağlam, kale gibi e, terbiyeli, bilgili, görgülü evlatlar yetiştirmiş olalım. Allah hepinizden razı olsun. E, hepinize dünya ve ahiretin hayırlarını dilerim. Cumanız mübarek olsun. Allah nice nice mübarek günlere, cumalara erişmeyi nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berkâtuhu.